218, numaralı konu, Bilal bin Rebah'in işkencelere göğüs germesi Müslüman olduğunu herkesten önce ilan edenler Hazreti Peygamber, Ebu Bekir, Ammar, Ammar'ın annesi Sümeyye, Suheyb, Bilal ve Mikdad olmak üzere yedi kişidir, Hazreti Peygamber, amcası tarafından, Ebu Bekir de yakınları tarafından himaye edildikleri için fazla sıkıntı çekmediler, diğerleri ise kimsesizdi, müşrikler onlara demirden gömlekler giydirerek güneşte bekletirlerdi, Bilal'in dışında, diğerleri müşriklerle, Müşriklerin dediklerini yaparlardı, Bilal ise, Allah yolunda ölmeye hazır olduğu, kavmi de ona değer vermediği için müşrikler onu çocukların eline verirler, çocuklar da Mekke'nin sokaklarında dolaştırırlar, Bilal ise hep, ahat, ahat diye haykırırdı.